Dördüncü kısım, Kastamonu Hayatı Bediüzzaman Said Nursi, Eskişehir hapsinden çıktıktan sonra, Kastamonu vilayetine nef Uzun bir müddet, polis karakolunda ikamete mecbur edildikten sonra, karakolun tam karşısında, daimi bir tarasut altında olan bir eve yerleştiriliyor. Orada sekiz sene ağır bir istibdat ve göz hapsi altında bir sürgün hayatı geçirtiliyor. Fakat o, katiyen boş durmuyor. Neşri Envar-ı Kur'aniye'ye gizli olarak devam ediyor. Bilhassa İnebolu'da çok fedakar ve faal talebeleri yetişiyor. Aynen Isparta talebeleri gibi, şevkle Risale-i Nur'u yazmaya ve etrafa perde altında neşretmeye başlıyorlar. Karadeniz havalisinde de, Risale-i Nur eserleri böylece büyük bir rağbet görmeye başlıyor. Hazreti i Üstad Kastamonu'da iken, Isparta'daki talebeleriyle daima alakadar idi. O izni ilahi ile biliyordu ki, Risale-i Nur'u dünyaya ilan ve neşredecek fedakarlardan ve naşirlerden kısma azamı Isparta'dan çıkacak veya Isparta merkezindeki hizmet ile bu büyük vazife ifa edilecek. Risale-i Nur şakitleri, sevgili üstadlarının hal ve ile çok alakadardırlar. Müşfik üstadlarından ve Nurcu kardeşlerinin Risale-i Nur hizmetlerinden sık sık haber almayı arzu ederler. Bediüzzaman Said Nursi, 27 sene zarfında, Nur talebelerine hitaben ilmi, imani, İslami mevzularda ve hizmet-i imaniyeye dair bazı mektuplar yazmıştır. Nur talebeleri de çok müştak oldukları bu mektupları el yazılarıyla çoğaltarak neşretmişlerdir. Din düşmanlarının, postahanelerden nur risalelerini ve mektuplarını göndermeyi yasak edecek dereceye varan şiddetli tazikatları zamanında, bu mektupları ve nur risalelerini, nur talebeleri köyden köye, kasabadan kasabaya, vilayetten vilayete götürmüşlerdir. Hatta kendi aralarında, nur postacıları meydana getirmişlerdir. Bütün ruhu ile gönüllü olan bu nur postacıları, bu hizmetin en kutsi bir vazife olduğuna inanmışlardır. Gayet ehemmiyetli ve hakikatlı olduğu kadar, gayet güzel olan ve Risale-i Nur'un lahika mektupları ismini alan bu mektuplar, Nur talebelerinin ruhi birçok ihtiyaçlarını tatmin etmiştir. Hem Risale-i Nur talebelerine, Kur'an ve iman hizmetinde birer rehber hükmüne geçmiş, hem İslamiyet düşmanlarının bütün bütün yalan ve uydurma propagandalarına aldanmamak, ve intibah vermek hususunda uyandırıcı bir tesir husule getirmiştir. Ve bu suretle de dinsizliğin o muvakkat şaşalı saltanatı devrinde, çok kimselerin ümitsizliğe ve atalete düşürüldüğü o karanlık günlerde, kalplere inşirah ve sürur vermiş ve iman hizmeti için faaliyet aşkını yerleştirmiştir. Ve böylece müminleri yeisten kurtarıp, İslamiyetin Risale-i Nur'la istikbaldeki parlak zaferlerine işaretler edip müjdeler vermiştir. Evet, o nurani lahika mektupları ki ruhları, kalpleri cezp ve fetheden, akılları tesir eden hakikatlarla doludur. Bu laika mektuplarından bazıları ileride yeri geldikçe dercedilecektir. Hazreti Üstad'ın Kastamonu'daki hayatına dair malumatı Kastamonu'dan yazdığı mektupların bir kısmından bazı parçalar almakla ve oradaki halis ve sadık nur talebelerinin mektuplarından birkaç mektubu bu tarihçiye idhal etmek suretiyle takdim ediyoruz. Aşağıda yazılan mektuplar 500 sayfeden ziyade olan Kastamonu lahikasından üstadın Kastamonu'dan Isparta'daki talebelerine gönderdiği mektuplarından 5 on mektuptur. Bu mektuplarda Hazreti Üstad, talebelerine el yazısıyla risaleleri yazmalarının, neşretmelerinin ehemmiyetini, Risale-i Nur talebelerinin şimdilik cüz'i gibi görünen hizmetlerinin, hakikatta, kainatta en muazzam mesele olduğunu ve bir gün bu memlekette Risale-i Nur'un ile geniş çapta fütuhat olacağını müjdelemekte, Risale-i Nur'un dairesinin ve neşriyatının temellerini, esaslarını vaz ve tahkim etmektedir. Bismihi Subhan'e. Aziz Sıddık Kardeşlerim, Risale-i Nur'un hizmetindeki ekser şakirtleri, birer nevi keramet ve ikram-ı ilahi hissettikleri gibi, bu aciz kardeşiniz, çok muhtaç olduğu için, çok nevilerini ve çeşitlerini hissediyor. Ve bu sıralarda, bu havalideki şakirtler, yeminle itiraf ediyorlar ki, biz Nur'un hizmetinde çalıştıkça, hem mayşetçe hem istirahatı kalpçe, bir genişlik, bir ferah, Zahir bir surette hissediyoruz. Ben kendimce o kadar hissediyorum ki, nefis ve şeytanım o bedahete karşı hayret ederek sustular. Said Nursi Bismihi Sübhaneh. Ahiret kardeşlerime mühim bir ihtar. İki maddedir. Birincisi, Risale-i Nur'a intisab eden kimsenin en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak ve yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan ve yazdıran ve okuyan, Risale-i Nur talebesi ünvanını alır ve o ünvan altında, her 24 saatte benim lisanımla belki yüz defa, bazen daha ziyade hayırlı dualarımda ve manevi kazançlarımda hissedar olmakla beraber, benim gibi dua eden kıymetler binler kardeşlerim ve Risale-i Nur talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur hem dört vecihle dört nevi ibadeti makbule hükmünde bulunan kitabetinde, hem imanını kuvvetlendirmek, hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtarmaya çalışmak, hem hadisin hükmüyle, bir saat tefekkür, bazen bir sene kadar bir ibadet hükmüne geçen tefekkür imaniyi elde etmek ve ettirmek, hem hüsnü hattı olmayan ve vaziyeti çok ağır bulunan üstadına yardım etmekle, hasenatına iştirak etmek gibi, çok faydaları elde edebilir. Ben kasemle temin ederim ki, bir küçük risaleyi kendine bilerek yazan adam, bana büyük bir hediye vermiş hükmüne geçer. Belki her bir sayfesi, bir okka şeker kadar beni memnun eder. İkinci madde, madde Süf Nur'un imansız ve emansız cinni ve insi düşmanları, onun çelik gibi metin kalalarına, elmas kılıncı gibi kuvvetli hücretlerine mukabele edemediklerinden, çok gizli desiseler ve hafi vasıtalarla haberleri olmadan yazanların şevklerini kırmak ve fütür vermek ve yazıdan vazgeçirmek cihetinde şeytancasına hücum edip darbe vuruyorlar. Hususan burada ihtiyaç pek çok ve yazıcılar pek az, düşmanlar çok dikkatli, kısmen talebeleri mukavemetsiz olduğundan bu memleketi onurlardan bir derece mahrum ediyorlar. Benim ile hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam hangi risaleyi açsa benim ile değil, hadimi Kur'an olan üstadıyla görüşür ve hakayık imaniyeden zevkle bir ders alabilir. Sabrinin mektubu yoldayken ve gelmeden evvel o mektubun manevi tesiriyle bu ayeti "Ev men meyten ayetiyle beraber düşünürken birden hatırıma geldi.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 Belki musibetin fevkalade dehşetine ve tahribatına karşı mücadelesi az olduğu halde, gayet büyük bir ehemmiyet kesbetmiş ki, bu iki ayette, işaret ve beşaret-i Kur'aniyede ifade eder ki, Risale-i Nur dairesine girenler, tehlikede olan imanlarını kurtarıyorlar ve imanla kabre giriyorlar ve cennete gidecekler diye müjde veriyor. Evet, bazı vakit olur ki bir nefer, Gördüğü hizmet için bir müşirin fevkine çıkar, binler derece kıymet alır. On dokuzuncu sözün ahirinde beyan edilen, Kur'an'daki tekrarın ekser hikmetleri, Risale-i Nur'da dahi cereyan ediyor. Bilhassa ikinci hikmeti tam tamına vardır. O hikmet şudur ki, herkes her vakit Kur'an'a muhtaçtır. Fakat herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz, fakat bir sureye galiben muktedir olur. Onun için en mühim maksadı Kur'ani'ye, ekser uzun surelerde dercedilerek her bir sure bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş. Demek hiç kimseyi mahrum etmemek için Haşir ve tevhid ve kıssayı Musa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş. Aynı ehemmiyetli hikmet içindir ki bazı defa haberim olmadan, ihtiyarım ve rızamı olmadığı halde bazı ince hakikî imaniye ve kuvvetli hüccetleri müteaddit risalelerde tekrar edilmiş.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 Mesela kafir ve münafıkların cehennemde yanmalarını ve azap ve cihat gibi hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve teville sapmak Kur'an'ın ve edyan-ı semaviyenin bir kısmı azimini inkar ve tekzip olduğu gibi bir zulmü azim ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara himayetkârane şefkat etmek o bir içare hayvanlara şiddet bir gadr ve vahşi bir vicdansızlıktır ve binler Müslümanların hayat ebediyelerini mahveden ve yüzer ehl-i imanı su akibete akıbete ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkârâne taraftar olmak ve merhametkârâne cezadan kurtulmalarına dua etmek, elbette o mazlum ehl-i imana dehşetli bir merhametsizliktir ve şenî bir gadirdir. Risale-i Nur'da kat'iyetle isbat edilmiş ki, küfür ve dalalet, kainata büyük bir tahkir, ve mevcudata bir zulmü azimdir ve rahmetin refine ve afatın nüzülüne besiledir. Hatta deniz dibinde balıklar canilerden şekva ederler ki istirahatımızın selbine sebep oldular diye rivayeti sahiha vardır. O halde kafirin ve münafığın azap çekmesine acıyıp şefkat eden adamlar şefkata layık hatsiz masumlara acımıyorlar. Risale-i Nur hakiki İslamiyeye dair ihtiyaçlara kafi geliyor başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat'i ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolayı Risale-i Nur'dadır. Evet, 15 sene yerine 15 haftada Risale-i Nur o yolu kestirir, imanı tahkikiye isal eder. Bu fakir kardeşiniz 20 sene evvel Kesret-i ile bazen bir günde bir cilt kitabı anlayarak mutalaa ederken 20 seneye yakındır ki Kur'an ve Kur'an'dan gelen Risale-i Nur bana kafi geliyordu. Bir tek kitaba muhtaç olmadım, başka kitapları da yanımda bulundurmadım. Risale-i Nur çok mütenevvi hakaike dair olduğu halde telifi zamanında 20 seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz 20 derece daha ziyade muhtaç olmamak lazım gelir. Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum Başkalara bakmıyorum ve meşgul olmuyorum. Siz dahi Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lazımdır. Belki bu zamanda elzemdir. Birinci esas, ehl-i imanın meyusiyetine karşı, istikbalde bir nur var diye müjde verdiğidir. Bir his-i ile Risale-i Nur'un istikbalde, dehşetli bir zamanda, çok ehl-i imanın imanlarını takviye edip, kurtarmasını hissedip, o adese ile hürriyet inkılabındaki siyaset dairelerine bakmış, tabirsiz, tevilsiz tatbike çalışmış, siyaset ve kuvvet ve kemmiyet noktasında zannetmiş. Doğru hissetmiş, fakat tam doğru diyememiş. İkinci esas, eski Said, bazı siyasi insanlar ve harika ediplerin hissettikleri gibi, çok dehşetli bir istibdadı hissedip, ona istibdada karşı cephe almışlardı.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 İşte eski say de eski zamanda böyle acip bir istibdadı hissetmiş, bazı asarında ona hücum ile beyanatı var. O müthiş istibda da acibeye karşı, meşrutayı meşruayı bir vasıtayı necat görüyordu. Ve hürriyeti şeriye, Kur'an’ın ahkamı dairesindeki meşveretle o müthiş musibeti def eder diye düşünüp öyle çalışmış. Hem münazarat risalesinin ruhu ve esası hükmünde olan hatimesindeki Medrese-tü Zehra'nın hakikati ise istikbalde çıkacak olan Risale-i Nur Medresesi'ne bir zemin ihzar etmek idi ki bilmediği halde ihtiyarsız olarak ona sevk olunuyordu. Bir hissi kabl-i vuku ile o nurani hakikati maddi suretinde arıyordu. Sonra o hakikatin maddi ciheti dahi vücuda gelmeye başladı. Sultan Reşat merhum 19 bin altın lirayı Van'da temele atılan o medresetü Zehra'ya verdi. Temel atıldı fakat sabık harbi umumi çıktı, geri kaldı. 5-6 sene sonra Ankara'ya gittim. Yine o hakikata çalıştım. 200 mebustan 163 mebusun imzalarıyla o medresemize 150 bin baknota ibla ederek o tahsisat kabul edildi. Fakat binler teessüf, medreseler kapandı, o hakikat geri kaldı. Fakat Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, o medresenin manevi hüviyeti Isparta vilayetinde tesis edildi. Risale-i Nur'u tecessüm ettirdi. İnşallah istikbalde Risale-i Nur şakirtleri, o âli hakikatın maddi suretini de tesis etmeye muvaffak olacaklar. Said Nursi